On dördüncü lem'a, iki makamdır. Birinci makamı, iki sualın cevabıdır. Bismihi Sübhaneh, ve in min şey'in illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu. Aziz Sıddı kardeşim Refet Bey, Sevr ve Hûta dair sorduğun sualin bazı risalelerde cevabı vardır. O nevi suallere göre cevap, 24 sözün üçüncü dalında, on iki asıl namı ile, on iki kaide-i mühimme beyan edilmiştir. O kaideler, ehadis-i nebeviyeye dair, muhtelif tevilata dair birer mehenkdirler ve ehadise gelen evhamı defedecek mühim esaslardır. Ma teessüf, şimdilik sünahattan başka ilmi mesail ile iştigalime mani bazı haller var. Onun için sualinize göre cevap veremiyorum. Eğer sünahat kalbiye olsa, bil mecburiye meşgul oluyorum.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 hususan beni İsrail alimlerinin Müslüman olanlarından bir kısmı, kütüb-ü sabıkada, sevr ve hud hakkında gördükleri hikayeleri, hadise tatbik edip, hadisin manasını acip bir tarza çevirmişler. Şimdilik bu sualinize dair gayet mücmel, üç esas ve üç vecih söylenecek. Birinci esas, beni İsrail ulemasının bir kısmı Müslüman olduktan sonra, eski malumatları dahi onlarla beraber Müslüman olmuş,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 Dedim, daha görünüyor. Dedi, yukarıda yılanlar cam gibi olup, içlerinde bulunan şeyi gösterirler. Bu çocukluk hatırasını çok zaman tahattir ediyordum. Ve deridim ki, bu kadar hakikatsiz bir hurafe, validem gibi ciddi zatların lisanında nasıl geziyor, diye düşünürdüm. Ta felekiyat fennini mütalaa ettiğim vakit gördüm ki, validem gibi öyle diyenler, bir teşbihi hakikat telakki etmişler. Çünkü,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 Diğerine kuyruk manasına zeneb demişler. Kamer rese ve şems zenebe geldiği vakit, felakiyun ıstilahınca haylulete arz vuku bulur. Yani küreyi arz tam ikisinin ortasına düşer. O vakit kamer hasf olur. Sabık teşbih ile kamer tınninin ağzına girdi denilir. İşte bu ülvi ve ilmi teşbih, avamın nisanına girdikçe müruru zamanla kameri yutacak koca bir yılan şeklini almış.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 ve öküzün omuzundadır. Küreyi arz'a müekkel iki melek hem kumandan hem nazır olduklarından elbette balık taifesine ve öküz nev'ine bir ciheti münasebetleri bulunmak lazımdır. Belki vel ilmu o iki meleğin alemi melekût ve alemi misalde Serv ve Hut suretinde temessülleri var. Haşiye Evet, küreyi arz bahri muhiti havai'de bir sefine-i rabbaniye ve nasıl hadisle ahiretin bir mezraası yani fidanlık tarlası olduğundan o camit ve şuursuz büyük gemiyi o denizde emri ilahiyle intizam ile hikmet ile yüzdüren kaptanlık eden melakiye hut namı ve o tarlaya izni ilahiyle nezaret eden melakiye sevr ismi ne kadar yakıştığı zahirdir. İşte bu münasebete ve o nezarete işareten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 Asker kılıncının şecatine, kuvvetine ve memur kaleminin dirayetine ve adaletine istinat eder. Öyle de kürey arz madem zihayatın meskenidir ve zihayatın kumandanları da insandır ve insanın ehl-i sevahil kısmının kısmı azamının medarı taayüşleri balıktır ve ehl-i sevahil olmayan kısmının medarı taayüşleri ziraat öküzün omuzundadır ve mühim bir medarı ticareti de balıktır.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 yerde arzın medarı seneviisinde küçük mikyasta o daireleri teşkil etmek gerektir. Şu halde burucu semaviye arzın medarı seneviisinde temessül edecek ve o halde küreyi arz her ayda burucu semaviyenin birinin gölgesinde ve misalindedir. Güya arzın medarı senevisi bir ayna hükmünde olarak semavi burçlar onda temessül ediyor. İşte bu veçh Resul Resûl-i Ekrem sabah kan zikrettiğimiz gibi bir defa aleth tevr, bir defa aler demiş. Evet, mucizül beyan olan lisan-ı nübüvvete yakışır bir tarzda, gayet derin ve çok asır sonra anlaşılacak bir hakikata işareten, bir defa aleth tevr demiş. Çünkü, kürey arz o sualin zamanında, sevr burcunun misalindeydi. Bir ay sonra yine sorulmuş, aler demiş. Çünkü, o vakit Küre-i Arz, Hut burcunun gölgesindeymiş. İşte istikbalde anlaşılacak bu ulvi hakikate işareten ve Küre-i Arz'ın vazifesindeki hareketine ve seyahatına imaen ve semavi burçlar, güneş itibariyle muattal ve misafirsiz olduklarına ve hakiki işleyen burçlar ise, Küre-i Arz'ın medarı senevisinde bulunduğuna ve o burçlarda vazife gören ve seyahat eden Küre-i Arz olduğuna remzen, aleth <gülüyor> vel-hud demiştir. Vallahu a'lemu bis-sevâb. Bazı kütüb-ü İslamiyede, sevr ve huta dair acib ve harici akıl hikayeler, ya İsrailiyattır, veya temsilattır, veya bazı muhaddislerin tebilatıdır ki, bazı dikkatsizler tarafından, hadis zannedilerek, Resûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm'a isnad edilmiş. رَبَّنَا لَا in nesina اَوْ اَخْطَعْنَا Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. İkinci soru Ali Aba hakkındadır. Kardeşim Ali Aba hakkındaki cevapsız kalan sualinizin çok hikmetlerinden yalnız bir tek hikmeti söylenecek. Şöyle ki Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam gidiği mübarek abasını Hazreti Ali radıyallahu an ve Hazreti Fatıma radıyallahu anha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 Fakat dökülen kanlar çok ehemmiyetli olduğundan, ümmet nazarında tebriyesi ve beraeti, vazifî i risalet hasebiyle ehemmiyetli olduğundan, Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu Vesselam o suretle onu tebriye ediyor. Onu tenkit ve tahdiye ve tadlî eden haricileri ve Emevilerin mütecaviz taraftarlarını sükûta davet ediyor. Evet hariciler ve Emevilerin müfrit taraftarları,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 Hazreti Meryem'in validesi gibi zürriyetçe çok müşerref olacağını ilan ediyor. Allahumme salli ala seyidina Muhammedin ve ala alihi't tayyibin't tahirin'l ebrar ve ala ashabihi'l mucahidin'l mukremin'l ahyar. Amin.